إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وبعض الله عز وجل شئ لبي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون بذلين sizleri boş yarattığımızı ve bizlere dönmeyeceğinizi zannediyorsunuz ey <gülüyor> insan ay bırakıldı insan başı boş bırakıldığını mı sanır? İnsan başı boş bırakıldığını mı sanır? İmam Şafii Allah'ın rahmeti üzerine olsun kendisinin buyurduğu gibi emrolunmadan ve nehi olunmadan bırakılacağını mı sanır? Allah'ın bizzat Subhanahu wa taala kendisinin yönettiği bu iki soruya yine kendi Zariyat suresi 56. ayeti kelimeyle cevap verir. Wa man khalqul jinn wal-insa illa liyabudun. Ma uridum minhum min rizq, wa ma uridu İn Allah'a huvar razıkul kuvvetul metin. Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Ma uridu minhum min rizqen. Ben onlardan rızık da istemiyorum. Ve ma uridu en yus'imun. Beni doyurmalarını da istemiyorum. İnallahü'r-Razzaqu zulkuvetil metin. Allah muhakkak ki Allah er Rızık verendir. Zulkuvetil <Sessizlik> metin güç ve kuvvet sahibi Allah'tır. İnallahü'r-Razzaqu <Sessizlik> zulkuvetil metin. Allahu Teala bu ayet-i kerimede güzel kardeşlerim insan oğlunun yaratılış gayesini beyan etmekte. "Vena halaqtul cinna ve'l insa illa liya'budun." Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. İnsanoğlunun kulluktan başka bir gaye edilmesi caiz değildir. yüce Rabbimiz Subhanehu ve Teala bu ayeti kerimede insan oğlunun edinmesi gereken hayat gayesini, hedefini belirlemiştir. O da kendisine kulluktur. İnsanoğlu bu hedeften başka, bu hedeften başka, bu hedeften gayri gayeler edinemez. atınamaz. İnsanoğlunun gayesi ticaret olamaz. İnsanoğlunun gayeti rızık peşinde koşma olamaz. Hayır. İnsanoğlunun gayeti Allah Azze ve Celle tarafından belirlenmiştir. O ise kendisine kulluktur. O ise kendisine kulluktur. Bugün ise maalesef yaşadığımız ortamda, bilhassa yaşadığımız ortamda birçok Müslümanların gayelerinin asıl gayelerinin asıl endişelerinin asıl dert ettikleri meselenin rızık meselesi olduğunu ticaret olduğunu rızık endişesi olduğunu görmekteyiz. Ve maalesef ne yazık ki birçok Müslüman yaratılış gayesi olan kulluğu değil ticaretlerini takdim etmekteler, öne geçirmekteler. Bunun belirli ise o kişilerin hal ve hareketleri değil güzel kardeşlerim. Nice Müslüman var ki ticaret endişesi, rızık endişesi yüzünden Allah'a kulluk eylemlerini terk etmektedirler. Bu beyanda görmekteyiz ki Birçok Müslüman, birçok Müslüman iş yerinde namaz kılmamaktadırlar. İş yeri için sakallarını kesmektedirler. Cumalarına gitmemektedirler. Allah'ın emrettiği namazı terk etmektedirler. Allah'ın kulu senin gayen, senin gayen, senin yaratılış gayen ise Allah'a ibadettir. Onun önüne hiçbir şey takdim edemezsin. Onu zedeleyecek hiçbir şey önüne geçiremezsin. Evet, Müslüman ticaret yapacak, Müslüman para kazanacak, rızık peşinde koşacak ama o onun ilk gayesi olamaz. Rızık, senin gayene hizmetçi olması gerekir. Senin ticaretin, senin kulluğu gerçekleştirmende hizmetçi konumunda olması gerekir. Bunu aşamam. Rızık endişesi. Oysa ki Allah Azza Ve Celle bu ayetin akabinde diyor ki: Ma uridu minhum min rizqin, o ma uridu ayyut imoon. Inna Allahahu wa Rasuluhu al Kubaitin. Ben onlardan rızık istemiyorum. Ben onlardan beni doyurmalarını da istemiyorum. اِنَّ اللّٰهَا هُوَا رَزَّقُ Şüphesiz Allah rızık verendir. Zıl kuvvetil metin. Güç ve kuvvet sahibidir. Allah bizim bizlerin yaratılış gayesini beyan ediyor. Akabinde ise rızık verenin kendisinin olduğunu bizlere açıklıyor. Niçin? Niçin aradaki bahane Niçin Allah yaratılış gayesi olan kulluğu beyan ediyor akabinde ise kendisinin rızık olduğunu bizlere bildiriyor? Niçin arasındaki bahane Allah Sübhanu ve Teala boş konuşmaz. Lazım yapmaz. Ard arda ayetler hiçbir mana ifade etmeden ard arda gelmezler. Allah Azze ve Celle şunu ifade ediyor güzel kardeşlerim. Ey insanoğlu bana kulluk edin. Ben sizleri bunun için yarattım. Size gaye ve hedef tayin ettim. Sakın ha, sakın ha rızık endişesine düşme. Bu gayeyi gerçekleştirirken sakın ha rızık endişesine düşme. Çünkü benim rızık veren, çünkü benim rızık veren, sen benim senin için tayin ettiğim gayeyi gerçekleştir ve sakın ha rızık endişesine düşme. Çünkü rızkı veren benim, Mesela iman meselesidir. Bu mesele takva meselesidir. Bu mesele tevekkül Allah'a güvenme meselesidir. Evet bu mesele tevekkül meselesidir güzel kardeşlerim. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilen bu hadisi İmam Kirmizi rivayet etmiş. قلبي لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تخذو خناص وتروح بطانة أياً سِيَّذَر الله حقاً ترقلت مشول سايبن o kuşları rızıklandırdığı gibi aynı şekilde sizleri de Kuşlar sabahları karınları yapışıp çıkarlar. Boş çıkarlar. Ama geri döndüklerinde karınları doludur. Tevekkül meselesi. Allah'a güvenme meselesi değil. Ve aynı zamanda bu mesele takva meselesi. Allah'tan korkma meselesidir. ومن يتق الله Kim Allah'tan korkar ise Kim Allah'tan korkar ise يجعل ona bir çıkış kapısı eyler ve yerzukhu min hayt la yahtesib ve onu hiç ummadığı bir yerden rızıklandırır. Ey Allah'ın kulu! Sen Allah için bir haramı terk ettiğin zaman, Allah korkusundan dolayı bir haramı terk ettiğin zaman Allah seni ummadığın, yer, ummadığın yerden rızıklandıracağını haber verir. Ve Allah vaadinden bu Allah'ın kullarına bir vaadidir. Allah vaadinden kesinlikle dönmez. İnnallâhe la yızliful Allah kesinlikle vaadinden dönmez. Öyleyse insanoğlu senin gayen kulluktur. Senin gayen Allah'a ibadettir. Rızık ticaret, bu gayeyi gerçekleştirmen için bir merdiven olması gerekir. Hizmetçisi olması gerekir. Bir işe mi gidiyorsun? Burada namaz kılamazsın dedi. Benim gayem kulluk. O zaman işe gitmiyor. Ne kadar da güzel iş olursa olsun. Niye? Allah beni niçin yarattığını biliyor. Arkasından da rızık verenin kendisi olduğunu bildirsin. Kadına el vermek zorunda mıyım? Hayır ben o işi kabul etmiyorum. Sakalımı kesmek zorunda mıyım? Ben o kabul etmiyorum. Niye? Önemli olan Allah'a kulluğu gerçekleştirmen. Rızık endişesine girmemen gerekir Bu teminatı bana alemlerin rafi olan Allah verir. Ne dedik? Bu mesele iman meselesi, bu mesele takva meselesi, bu mesele Allah'a güvence meselesi. Kulluk. Kulluk. Bizler bundan önceki sohbetlerimizde güzel kardeşlerim, Allah'a ibadetin, kulluğun ne manaya geldiğini, hangi mertebeler olduğunu işledik. O yüzden bu sohbetimizde onları tekrarlamayı gerekli bulmuyorum. İleriki dönemde inşallah yine tekrarlayacağız. Lakin şu an vakit, vaktimizin var e, olması hasebiyle onları tekrarlamayı başka bir zamana bırakırız. inşallah azalara. Yalnız Geçen derste ki işlerini bir konuyu sizlere hatırlatmak istiyorum. O da ibadetin hukûmları. Çünkü bizim buna ihtiyacımız var. Çünkü bir çoğunluğun ibadeti Allah'a kulluk eylemleri, Allah'a kulluğu hukûmsuz. Neydi güzel kardeşlerim? İbadetin hukûmları. İki hukûm vardı. Birincisi Boyun eğmenin, Allah'a boyun eğmenin ve zillet içerisine girmenin, küçülmenin en son haddi. İkincisi ise, sevmenin ve muhabbetin son haddi. Bu iki rükun bir araya geldiği zaman ibadet oluşur. Hatırlarsanız İdmi Kayyın Rahmanallahu Meded-i Selik'inde şöyle diyordu. İbadet iki esası içerisine alır. İbadet iki esası içerisine alır. Boyun eğme ve zilletin yanında son derece sevgi diler. Boyun eğme ve zilletin yanında son derece sevgi duymaz. Yani bir insan ibadet halinde son derece zillet içerisinde olacak. Son derece boynunu bükmüş. Bunun en son haddiyle aynı anda muhabbetin ve sevginin son haddi. İşte bir çoğumuzun ibadetinde bunlar. وَالَّذ۪ينَ amanu اَشَدْتُ حُبَّنْ İman ve iman edenlerin Allah'a olan sevgileri daha şiddetlidir diyor. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدْتُ İman edenlerin sevgileri Allah'a daha şiddetlidir. İnna ladin min khshet Rabbihin mushfikun. Şüphe yok ki Rablerinden, Rablerinden korkuları sebebiyle titreyenlerdir Allah Azze ve Celle. İnna min khshet Rabbihin mushfikun. <Sessizlik�>. İbadetin iki Kaçınılmaz rüküm. Nasıl ki, nasıl ki namazda rüküm olan kıyam, rüküm ve secde olmak ise bu iki rüküm olmadan ibadet olur. Ve maalesef günümüzdeki Müslümanların çoğunun ibadetleri bu iki rükümden yoksun Hangimiz Allah'a dua ederken Hangimiz Allah'a ruku secde ederken, hangimiz Allah'ı anarken, zikrederken bu üçü rükûmla Allah'a kıldık ediyoruz. Dua ediyoruz. Ya Rabbi, benim şöyle şöyle hacetim var. Bana yardım et. Bu şekilde. Allah senin arkadaşın. Nasıl Allah'a sen yalvarıyorsun? Ne biçim dua bu? Abi? Allah senin arkadaşın değil etmesine, zillet etmesine, boyun bük. Ki ibadet kelimesinin aslında boyun bükme manası vardır. O yüzden Araplar ne der? tarikun muhabbedun. tarikun muhabbedun. Edilmiş, çiğnenmiş yol. El-ibade. İçerisinde boyun eğme ve zillet var. Ve ibadetin rükmünü oluşturmaktadır. Boyun eğme ve zillet. Namaz kılıyoruz. Namazdan sonra tesbihata geçiyoruz. Kardeş bize dışarıdan işaret ediyor. Geliyoruz. Ne biçim Allah kulluk bu? Nerede zillet? Nerede boyun eğme? Nerede titreme? Nerede titreme? Nerede boyun eğme? Nerede zillete girme? Zillet? Duram di, ibadet Nerede boyun Allah'ın kelamını dinliyorsunuz. Nerede boyun eğim? Nerede zille falına Öyle güzel kardeşlerim, ibadetin, ibadetlerimiz bu iki bu yoksun olmasınlar. İşte bu iki rukunun oluşturduğu bir mertebe var. Bu iki rükün neydi? Son derece, ibadette son derece zillet haline girmek, boyun bütmek, küçülmek ve aynı zamanda da ne dedik? Sevginin ve muhabbetin en son. Kişinin anasından, babasından, ticaretinden, hatta kendi nefsinden sor, Kendi nefsinden Önce Allah'ı sevmesi. Daha fazla Allah'ı sevmesi. Bu ibadette oluştuğu zaman bu iki rüküm ibadette bir araya geldiği zaman ihsan mertebesi oluşuyor. En <gülüyor> Allah enneke tarar. En te'budallaheke enneke tarar. Allah'ı görüyor müşkesine ibadete var. Bu iki dükkün olmadan o mertebeyi unut, O mertebe ulaşamaz. Zillet içerisinde. Boyun yüklüş bir şekilde. Ve aynı zamanda da en fazla Allah'ı sevdiğinin şuurunda olarak böyle bir insan riyaya da giremez. Çünkü onun meşgalesi o zillet içerisindedir o an. Ucuba da giremez. Kibire de giremez. Bütün kalbi hastalıklardan bu mafter. Çünkü o o büyüktür Rab'bine karşı. Oyu neymiş? Zilleti cinsidir. Onun bu halini başka bir etken bozamaz. Evet, ibadetin uruçündür. İbadetin uruçündür. Bu iki rükmü güzel kardeşlerim her ibadetimizde her ibadetimizde hayata geçirin güzel kardeşlerim. Zikrinizde, tesbihatınızda, Kur'an okurken, namaz kılarken, dua ederken bütün ibadetlerinizde bu iki rükmü hayata geçirin. Aksi takdirde ruhsuz bir ibadet, sizleri yoran, sizleri sıkan, hiçbir zevk almadığınız ama zorunlu, kendisi, kendinizi zorunlu hissettiğiniz bir ibadet anlayışı ortaya çıkar. Ha, doğru, Kur'an okumam gerekiyordu şu an. Evet, şu an ilim okum edilmem gerekiyordu. Ha, şu an tesbihat gerekiyordu ama ruhsuz. Neden? Bu iki Allah bizleri bu iki rükümle birlikte kendisine kulluk edenlerden izlesin. Gelelim güzel kardeşlerim bugünkü dersimize. Kulluk. Kulluk güzel kardeşlerim genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kulluk Allah'a kul olma genel ve özel olmak üzere ikiye ayrılıyor. Ayrı. Genel kulluk. Önce bunu işleyelim. Genel kulluk güzel kardeşlerim bu kulluk türü bütün mahlukatı kapsın. Buna göre bütün Allah'ın bu varlık yarattıkları yarattığı bütün her şey Allah'a bir kum. Canlı, canlı. Hareketli, hareketsiz. Batın, zahir. Görünen, görünmeyen. Küçük, büyük. İyi, kötü, sadık, münafık. Muvahit, müşrik, nutmin şatis hepsi Allah'ın kulları hepsi Allah'ın kulları buna göre bu genel kulluk bu genel kulluğa göre güzel kardeşlerim Ebu Cehil, Ebu Leheb, Fir'aun, Nemrut, hepsi Allah'ın kullarıdır. Hepsi Allah'ın kullarıdır. Bu genel kulluğu ifade eden, bu genel kulluğu ifade eden Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetler var. Bunları bir Bunlardan bazıları. Allah-u Aziz ve Celle şöyle buyurdu. İn <gülüyor> kullu ben fissamavati vel ardi İlla Aatı Rhamanı عبده. İn küllü man fi alaheati ve alahebi. İlla Aatı Rhamanı Yerde ve göklerde. Hiçbir şey yoktur ki Rhamana kul olarak dönüp gelmesin. Yerde ve göklerde. Yerde ve göklerde. Hiçbir şey yoktur ki Rhamana kul olarak dönüp gelmesin. Her şey Allah'ın kafir ve mümin içinde olmak üzere hepsi Allah'ın imkanı. Allah Aynı şekilde Allah Azze Ve Celle şöyle diyor: Ve yuma yhşuruh, ve yuma yhşuruh, vma yabutun min zulillahi, fiyqur, fiyqur, a o gün Allah onları ve Allah'tan başka ibadet ettiklerini toplayacak. O gün Allah onları ve Allah'tan gayri ibadet ettiklerini toplayacak. Kimdir o gün toplanacak olan? Kimi kastırıyor Allah'tan orada? Müşrikleri. O gün Allah onları ve Allah'tan başka ibadet ettiklerini toplayacak. Müşrikleri. Ve onlara... Allah'tan gayrı ibadet edilen ilahlar. İlahlara. Benim bu kullarımı siz mi saptırdınız?" diyeciz. Allah hazretleri, "Benim bu kullarımı, bakın müşrikler Allah kullarım, kullarım diyor. Yani ilahlara benim bu kullarımı, müşrikleri kastediyor. Sizler mi saptırdınız? Siz mi saptırdınız? اَاَنْتُمْ اَضْلَلْتُمْ اِبَاد۪ي هَعْلَى Aynı şekilde bu genel kulluğu ifade eden ayetlerden bir tanesi ise وَمَ اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَاد۪ Allah kullarına zulm etmeyi istemez. Allah kullarına zulm etmeyi istemez bunun içerisine kafir de girer, hüznünde Allah ne kafire zulmetmeyi ister, neden yine zulmetmeyi ister? Yalnız bunlar kendine cüsterle zulüm ederler. Yoksa Allah onlara zulmetmeyi istemez ve zulmetmez? Hatırlarsanız tahavi akidesini ingelerken orada adın ve fadl kavramları üzerinde durmuştuk. Adın ve fadl, adalet ve lütuf. Adalet ve lütuf Allah'ın adaleti ve Allah'ın lutfu kavramları üzerinde durmuştuk. Ve demiştik ki Allahu azze ve celle bütün kullarına hiç ayrım yapmadan mümin kullarına muamelesi Yaklaşımı ya adaletiyle olur veyahut da fazlıyla olur. Lütfuyla olur. Kesinlikle Allah kullarına Bu amelesi kullarına Allah'ın ya adaletiyle bir veyahut da lütfuyla dır, fazlıyladır. Zülüm yoktur. Üç terim. zulüm, adalet ve lütuf zulüm, adalet ve lütuf. Bir patron düşünüyoruz. Üç tane işçisi var. Bu işçilerin ilkine hak ettiği iki bin euroyu veriyor. İşçisinin maaşı iki bin işçisinin maaşı 2 bin ve ay sonunda da o işçisine 2 bin euroyu veriyor. Bu patron işçisine neyle muamele etmiş oluyor güzel kardeşlerim? Ha? Adaletiyle. Hak ettiğini veriyor. Aynı patron diğer bir işçisine o da 2 bin hak ediyor. 3 bin euroyu veriyor. Neyle ile muamele ediyor? Lutsuyla. Bir kişi gelip diyebilir mi? Ya sen niye buna üç bin uro verdin? Karışamaz. Onun hakkını verdi, hakkının fazlasını verdi. Kendisi öyle istedi ve kimse de karışamaz. Aynı patron üçüncü işçisine onun da hakkı iki bin. Ya bin veriyor, ya mutlaka hiç vermiyor. Muamelesi nasıl oluyor? Zulüm oluyor. Hak ettiğini vermiyor. Anladık değil mi? Zulüm, adalet ve lütuf. Allah'ın ise bütün kullarına muamelesi, yaklaşımı ya adaletiyle olur veyahut da lütfuyla Buna göre Allah bizlere hidayet vermiş ise bunu bize Neyle vermiştir? Lütfuyla vermiştir. Lütfuyla. Hangi birimiz hidayeti, hangi birimiz cenneti hak ediyoruz? Hangi birimiz? Hepimizin geçmişi, çoğumuzun geçmişi belli. Neye göre biz hak ediyoruz? Hadi desek Allah bize hakkımızı verir. O da değil. Çünkü biz hak etmedik. Allah diledi ve bize ikramdan haslasıyla verir. Birine de Allah hidayet vermiyor. Ona neyle muamele ediyor? Zulümlük. Ne hak ettiyse onu ona veriyor. Zulüm, hak sahibine hakkını vermemek demektir. Allah'ın kullarına muamelesi zulüm. Adalet veyahut da fazilet, fazil. Fazl, zulmün tersi, fazl, zulmün Ama zulüm kesinlikle yok. Vallahi Allah zulmü bilhudat. Allah kullarına zulmetmeyi istemez. Zulüm. Allah böyle bir şey irade etmez. Öyleyse bizlere düşen bu hidayet nimetine karşılık Allah'a bol bol şükretmekti. Şükretmekti güzel kardeşlerim. Bol bol şükretmek Bunun başka bir efendime söyleyeyim, yolu yok. Hak ettiğimizi Allah bize vermez. Güzel lütufta bulundu. güzel lütufta bulundu ve bizlere hidayet vermedi. Allah hamdolsun. Demiz bu genel kulluktan güzel kardeşlerim, genel kulluktan kasıt boyun eğme ve delil olmalıdır. Boyun eğme ve delil olmalıdır. Bu anlamda gökte, göklerdeki ve yerdeki yaratıkların hepsi Allah'a boyun eğmişlerdir.